Çoğu zaman aslında Bedir abi din bizde yetik bir sevgili olarak kaldığını görüyorum. Yetik bir sevgili. Şaşırmalarımızı yitirdiğimiz bir sevgili. Bir gün Muhammed abi, üniversitedeyiz arkadaşlarla. Bir tane Halil diye bir arkadaşım var abi. Baran altımızda da ne var biliyor musun? Yüzlük onda skuter. <gülüyor> biliyor musun motoru? Abi köklesen yetmiş yapar, bit pazarında satamazsın. Öyle motor? Yüzlük onda skuter. Atladık ile beraber. Halil ben, çantalar, kask, mask, şu kadar abi tekeri. Ne yaptık biliyor musun? İzmir'den Kütahya Tavşanlı'ya. <gülüyor> ya görmen lazım abi. Dedim gidelik işte. Gidelim dedik o Tavşanlı'lı Yolda basalım dedik. O esnada abi yolda gidiyoruz. Bel gitti, ayak gitti. Böyle uzatıyorum yaşlı neler gibi. Ölmüşüm. O esnada bir tane tır abi. Tam viraj arıyorken bizi bir sıkıştırdı. Refrejle motor dip dibe böyle fren yapa yapa yapa yapa durduk. En son dedim Halil bas dedim. Yakalayalım bu herifi bizi öldürecekti dedim. <gülüyor> yetişemedik motor <gülüyor> motor gitmiyor <gülüyor> çatlasan 70 yapıyor neyse abi tavşanlıya gittik böyle adamlar ya o kadar tatlı bir şiveleri var ki kısmetse iki hafta sonra yanlarındayız ziyarete gideceğiz çare de abi o kadar tatlı bir şiveleri var ki adam decer anlatıyor gülmekten öleceğim abi böyle bir şive olamaz ya Halil o esnada bana dedi bak şimdi Mehmet de eve gideceğiz dedi annem heyecanlı bir kadın dedi bu arada Japonca konuşur şaşırma dedi, <gülüyor> dedi tavşanlıda ne Japoncası Neyse abi akşam oldu. Tam Halil'le yatacağız. Halil'in elinde su annesi mi girdi. Halil. Suyor ey eko ma. Enki şavkı da kapıyı ver. <gülüyor> Enki ışı da kapıyı ver diyor. Yani. Baktık abi. Çok şaşıracak durum. <gülüyor> Sonra bir gün bir sokak röportajı izledim. Baktım ki meğer şaşıracağım yere henüz gelmemiş. Sokak röportajı Mehmet abi. Çok temel. Dini bir iki tane bilgi sorulan bir sokak röportajı Umut. Aynı bizim Mert'in milleti Ankara'da kıskıvrak yakaladığı gibi. Böyle tam adamı kıskıvrak yakalamış abi. Muhabir elinde mikrofon. Kardeşim dört büyük meleği biliyor musunuz? Abi vallahi ben buralı değilim. <gülüyor> yani baktık. Aslında gülüyoruz ama içler acısı da bir olay. Öyle değil mi Emre abi? Dört büyük melek. Aşkın yaşı yok diyeceğimize Bedir abi. Ölümün yaşı yok deseydik belki durumlar tam böyle olmazdı. Sana bakarak söylüyorum. Çünkü içimizde en romantik abimiz sensin. Abi? <gülüyor> yani sakalların arasında hanımına gül alan bir adam olduğunu biliyoruz. <gülüyor> evet. Bize sonsuzluğu kazandıracak bu hakikatler Muhammed abi maalesef bizde metres gibi kaldı. İkinci, üçüncü, hayatımızın dördüncü sıralarına doğru yansıdı. Bazen bu koşumat var ya Murat kardeşim. Giriyorum abi orada da kafeler mafeler. ...sürekli böyle insanların maç izlediği yerler... ...Mesut bir giriyorum nasıl çek biliyor musun? Adamlar böyle ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Sonra bize bakıyorum tek düze. Sordum sadece. <gülüyor> Aga asıl biz ölmeye geldik ya. Öleceğiz, ondan sonra hemen döneceğiz. Yani asıl bizde var aksiyon abi. Ama bizim elimizden aksiyonumuzu bile çalmışlar. Çünkü bu iman hakikatler hoca... ...bizde kıymetini, önemini yitirmiş... Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm kaidesi sırrınca <gülüyor> insanlar ölümü çok basit bir şey zannediyor. Ve ölümün basit bir şey zannedilmesinin sonucu Emre abi artık toplumda iman hakikatlerine gerekli önemler verilmiyor. İş yeriyle ilgili en ufak dosyası ne nerede bilinen bir insan dört melek gibi basit bir suale bile cevap veremez hale gelince bütün imani hastalıklar orada peyda etmeye başlıyor. Sonuç... Müslüman mahallesinde Sallango Holding. Bu iman hastalıklarından bugün abi Tacettin bir tanesini işleyeceğiz. Deizm diye bir hastalık. Duydun mu hiç Tacettin? Deizm bizim köyde bir yer Tacettin. Deizm diye bir hastalık abi. Duydun mu kardeşim? Deizm. Bu da iman zafiyetinden kaynaklanan bu asra uygun ilginç bir tane hastalık abi. Bu de ister diyor ki: "Evet bir yaratıcı vardır." Daha sonra Mehmet abi kainatı yarattı, ondan sonra çekti gitti diyorlar abi. Yani seküler bir mantık var. Anlatabiliyor muyum abi? Hatta kimileri diyor ki kainatı kurdu, ondan sonra bıraktı gitti. E sonra, e sonra bunların hiçbirine karışmıyor. Yani ilk sebebi verdi Muhammed abi, tabi bunu inkar eden adam ne inkar ediyor devamında? Ahireti, peygamberi. sadece Allah'ın varlığını kabul ediyor Osman ve diyor ki Allah ilk ateşi yaktı, kainatı yarattı, sonra sonrasında çekti gitti diyor abi. Peki neden ahireti peygamberi kabul ediyor bu felsefe, bu mantık? Çünkü ahiret yoksa Emre abi, e peygamber de yoksa, e getireceği emir ve yasaklar yoktur. E bana tebliğ edebileceği bir Kur'an yoktur. E ben rahatça demlenirim. E rahatça zina yaparım. Yani benim artık hesap vermemi gerektirecek bir yer yoktur diyor. Ve bu abi <gülüyor> acayip bir hastalık doğuruyor insanda. Üstad abi bir iki imani bahisle, çok devasa bir konuya değiniyor. Birazdan üstatla ilgili şu kadar bir cümle okuyacağım Emre abi. Ama okuyacağım cümle adeta Murat abi bir ansiklopedi hükmünde. Ve üstad böyle bir iman hastalığına yakalanmış bir insana onur. Neydi hastalığımız? Bir Allah var, kainatı yarattı, sonra çekti gitti. Peygamber? Peygamber yok. Peki Allah'ın devamlı yaptığı fiiller? Allah'ın devamlı yaptığı fiiller de mevcut değil. Böyle bir hastalığa üstad... ...şöyle enfes belagatlı bir giriş yapıyor. Abi cümlelere bak Muhammed abi. Bizzat aklına ve kalbine ya. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen... ...faal. Yani sürekli icraat yapan... ...ve kudretli bir zatın... ...harika işlerine bak. Nasıl bir cümlediniz? Lokum gibi değil mi? Sen... Başıboş olmadığın gibi bu hadiselerde başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbir hakim tarafından istihdam olunuyorlar. Ürgüplü neydi ilk cümle? Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Elim aldım sineye baktım burada abi. Sonra bir baktım sinek bana sekiz bin kere baktı. Ne demek istiyorsun ya? Abi sinekte petek göz diye bir özellik var. Mehmet abi cihaz petek gözünde sekiz bin tane mercek. Bak biz sanatıcıyı inceliyoruz. de Üstad diyor ki başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Bakalım sineğe. Ben sineğe bir baktım da sinek bana sekiz bin baktı. Sekiz bin mercek ne kadar bir yerde? Değil mi Muhammed minnacık. Hadi onu da geçtim. Emre abiye bir bakıyorum sekiz bin parça. Sekiz bin parça baktığım Emre abi sekiz bin farklı algıyla sekiz bin farklı resimle adeta zihnimde salisede birleşiyor. Bedir abi ister misin sekiz bin parçalık bir yapboz vereyim? Halimiz nice olur? Sekiz bin. Ve bu seneye baktığında saniyede beş yüz kanat çırpışı var. Belki helikopterlerle yarışacak. Teknolojiye bakar mısın? Ve böyle bir sanatlı eseri file vermekte pek bir problem olmayabilir. Kocaman bir göz verirsin. 8 bin mercek. Ama şu kadar sineğe veriyorsan... ...ve bu verme eylemini belki günde birkaç yüz bin tane sinek yaratarak... ...ve belki günde birkaç yüz bin tane sinek öldürerek... ...işte sizin kanadını yaratamadığınız sineği... ...günde yüz binlerce yaratıyor... ...ve yüz binlerce öldürüyorum. Çünkü... Çaynı atı yaratmakla bir sinek kanadı yaratmak arasında benim için hiç fark yok diyor Cenab-ı Allah. Ve böyle yapılan bir sanatlı esere diyorsun ki yarattı çekti gitti diyoruz. Bir soru soracağım abi. Benim elimde bir tane ayna olsa Emre abi. Bu aynadan gözüne ısı ve ışık yansıtıyorum. Aynıma gelen ısı ışık da şuradaki güneş vasıtasıyla geliyor. Şimdi Emre abi ben güneşteki ısı ve ışığı bir an çeksem... Sana ısı ve ışık yansıtabilir miyim? Hiç imkanı yok değil mi? Neden? Çünkü esas kaynak benim güneşten aldığım ısı ve ışık aynaya çarpıyor, aynadan da Emre abi'nin gözüne yansıyor. Peki soruyorum. Kainatta süre gelen bir basit gördüğümüz sinek gibi bir icraat her daim yaratılıyor ve her daim öldürüyorsa Cenabı Allah'ın Daimi bir şekilde esmasını ve sıfatlarını yansıtması zorunlu değil midir? Yoksa, çok önemli, akılsız, şuursuz, mekanik ve teknik hiçbir ilmi olmayan bir sineğin tesadüfler eseri kendisini oluşturduğu kadar komik bir düşünceye mi dalacaksın? Ercan çok komik değil mi? Yüz binlerce sanat eseri. Ve üstad ne diyordu abi? Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli zatın şu sanatlı eserlerine bak. Bakalım mı abi? Suya bakalım mı? Şu içtiğin mübareğin oluşması için hidrojenin ve oksijenin inanılmaz bir ısıyla çarpışması gerekiyor. Bu ısı şu an yok Muhammed abi. Bu ısı sadece kainatın dışında vardı ve ilk su oluştu Aynı oluştuğu miktarı şimdi kullanıyoruz. Buraya kadar problem yok. Ama köyde sen Malatya'ya gittiğinde tam çapa yapacaksın. Sana ne lazım? Su lazım. Yani bulup lazım. Sürekli denizden çıkaramazsın. Her yere akarsu götüremezsin. Hele hele benim gibi çayı deli gibi seven bir adamsanız, çay da Rize'de yetişmesi zorunluysa, abi sürekli oraya bir işçi tutmam lazım ki sürekli yağmur versin. Tam Mehmet'in canı çay çekiyor. Tam da Rize'de biri tohum ekiyor. O esnada bak Mehmet abi yerle göğün ortasında pamuk dedenin sakalı gibi bir şey çıkıyor bulut ve bakıyorsun nerede ihtiyaç varsa kusursuz muntazam şekilde yerdeki suyun buharlaşması buludun toplaması ve adeta ihtiyacı olan yerlere devamlı akıtması ve çayın ihtiyacına göre süre gelen hiç kesmeden akıtması. Çok iyi iştim İbrahim. Şu esere, şöyle bir olaya tesadüf eseri demek. Ve Muhammed abi biliyor musun? Bu bulut nasıl geliyor gözümüze? Böyle çok şirin, böyle elini atsan, değil mi abi? Sanki böyle elini atsan dağılacak gibi gelen bulut 23 trilyon ton su taşıyor. Var mı böyle tır 23 trilyon ton su. Düşse bir anda bıraksalar bu karvaşınk. Hep <gülüyor> bütün arabalar anlayalım. 23 trilyon ton. kafayı şapsan kafanın içinde yıkayacak. Ya böyle bir süre gelen ve her ihtiyaç olan yerde peyda olan akılsız, şuursuz, su nedir tanımayan, çiftçi nedir bilmeyen, Malatya'da hangi bahçede ihtiyacı vardır idrak edemeyen bir bulut bu işi yapıyor olamaz. Madem olamaz başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen Faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak nasıl işler mesut acayip işler bakalım mı bakmaya devam edelim mi akrebe bakalım abi akrep bir akrep acayip bir şey ya akrep abi Allah öyle bir zırhla yaratıyor Hı. ki tank sisteminde olmayan bir zırh abi öyle bir savunması var dışında ve iki gün aralıksız suda kalabiliyor Aylarca aç kalabiliyor bu akrep. Ve dışı öyle bir sistem ki abi, derin dondurucuya atıp 24 saat sonra çıkarsan bu akrepte problem olmuyor. Akrebin kanı beyaz abi. Zehri de çok ilginç. Radyoaktif, silah geçirmeyen bir şey akrep. Hatta bırak radyoaktifi. Kendi zehri, radyoaktif hastalıklarda antikor üretimine kullanılıyor. Akrep ya, senin çölde görüp tekmeyi vurduğun akrep ya. Böyle bir akrebe bu kadar donanımı ve bu kadar sanatlı bir eseri içine gömen zat elbette ki bırakıp terk edip gitmesi asla imkan verilemez. Çünkü üstad diyor ki başını kaldır kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak sen başıboş olmadığın gibi. Bu de başıboş olamazlar. Bu deistlerin Mesut ikinci bir iddiası daha var. Tekrar hatırlayalım deist neydi? Ürgüplü deist şu demek abi. Bir yaratıcı var yarattı çekti gitti. Emre abi peygamber, ahiret, melekler, kıyamet bunlar yok. Abi ben bir gün Risale okuyorum. Üstad hazretlerinin peygamber efendimizle ilgili sürekli düşünüyordum. Hep diyordum ki ya acaba peygamber efendimizin akli izahını nasıl yaparız diye abi bir cümle ya bir cümle böyle enfes bir cümle olamaz bu cümleyi deiz kardeşlere hitaben söylüyoruz emri abi peygamber efendimizin olması neden zorunludur bak abi madem kainatta önemliyse çıkalım <gülüyor> madem kainatta hüsnü sanat bir müşahede vardır ve katidir. Hüsnü sanat ne oluyor Muhammed abi? Güzel sanat. Peki kainatta Murad abi güzel sanatları görüyor musun? Armudundan şeftalisine, buluduna, dağına, tepesine, yamacına hatta geçen kampa gittiğimizde mutlaka bizzat müşahede ettik. Dağlar, çayırlar, akarsular, enfes ya. Bunun güzellikleri bil müşahede kesin görüyoruz değil mi tacettin Madem kainatta hüsnü sanat bil müşahede vardır ve katidir elbette risale Ahmed'i Aleyhisselam şuhut derecesinde yani görme derecesinde bir kadiyetle sübutu lazım gelir. Şöyle diyor Üstad Hazretleri madem kainatta bu güzellikler var peygamber efendimiz olmak zorundadır. Bedir abi bir mana veremedik değil mi şu an? Biraz kısır kaldı. Bedir abi seninle bir işe giriyoruz. Abiler çok dikkatli dinleyin. Akıllara zarar bir yer ya. Bedir abi seninle araba imalatına giriyoruz. Kanu abi ne imal edelim? Bugatti mi bu? Eyvallah biliyorsun ha. Bugatti'ye giriyoruz abi. Şimdi Bedir abi seninle beraber ortak olarak ne üreteceğiz abi? Bugatti araba üreteceğiz. Ben Bedir abiye ufak ufak sormaya başlıyorum. Bedir abi arabanın vitesini nasıl yapalım? Otomatik mi düz mü? E efendim otomatik mi yapalım abi? Eğer Bedir abi ne oluyor buraya ya? Bu, bu bir işaret mi? <gülüyor> Eğer abi sen bunun vitesini düz yap diyorsan demek ki Düz vites ve otomatik vites nedir? Ayırt eden bir şuur var. Doğru mu abi? Peki Bedir abi cantları nasıl yapalım? Plastikten mi çelikten mi yapalım? Çelik. çelik. Muhammed abi çelik cant yapalım diyorsa plastik cant nedir? Çelik cant nedir? Bunun ayrımına varabilecek insanlar vardır. Doğru mu abi? Peki motoru nasıl yapalım abi? Beş bin? Altı bin? Sekiz bin. Sekiz bin. Peki Sayit, Biz bir daha söyle. V12. V12. Şimdi sen bu farkları söylüyorsan bu farkları idrak eden insan olmak zorunda mıdır? Evet. Zorundadır. Peki simidini nasıl yapalım? Spor mod mu yapalım? Klasik mod mu? Evet. Peki Bedir abi biz simidini nasıl yapalım diye spor mod diye konuşuyorsak simidinin ayrımını anlayan insan olmak zorunda mıdır abi? Zorundadır. Peki Bedir abi bunun iç ısıtmasını, döşemesini nasıl yapalım? Deriden mi yapalım? Plastikten mi yapalım? Deriden. Bak abi olayı, şu, olaya varabiliyor muyuz? Biz bunların tercihlerini konuşuyorsak Demek ki bunun tercihlerini idrak eden bir şuur olmak zorundadır. Emrabi abi var mı buraya kadar sorun? Şimdi Emre abi sana bukat diye araba yaptım. Az önce Kaan abi söyledi. Bu araba son hızına vardığında benzini yetmiyormuş. Bedir abi herhalde dünyada en popi arabalardan bir tane. Bunu ürettik Bedir abi. Direksiyon simidinden el frenine kadar abi ne kadar ayrıntı teferruatı var. Seninle günlerce mühendislik harikalarıyla oturduk hallettik bu arabayı. Bedir abi bu arabayı götürüp bir taşa hediye edeyim mi? Abes oldu. Oldu mu Emre abi? Peki ben bu arabayı alıp başka bir arabaya hediye etsem? O da olmadı. Peki bizim köydeki ineğe hediye etsem? Ha ahır, ha araba. Değil mi babaoğlu? Aynı şekilde kullanır. Ahıra ne yapıyorsa? Bu katli otomatik vitesmiş. Cantı çelikmiş. <gülüyor> Sütünü bırakır. Bir şey daha bırakır. Çeker gider yani. Öyle değil mi? Olmadı. Olmadı değil mi Osman? Yani bu kadar sörmaye döküyorsun, özeniyorsun, bezeniyorsun. Bu arabanın kıymetini anlayacak bir hayvan çıkmadı. Doğru mu abi? Demek ki bu arabanın kıymetini anlayacak bir şuurlu olmak zorundadır. Yoksa biz ahmak mıyız üretelim bu arabayı? Peki kainattaki sanat eserlerine bakalım. Kainattaki üstü sanatlara bakıyorsun. Bulut diye bir gemi var. Titanik halt etmiş yanında. Toprak gibi bir siyasi makinesi var. Şeftali ekiyorsun ayrı siyasi çıkıyor. Portakal ekiyorsun ayrı siyasi çıkıyor. Ve siyasi kullananlar bilir bir şey yamuk yumuk kesmek değil mi olur? Düz kesmekten çok daha zordur. Bakıyorsun karbon olarak kainatta bir ince ayar fenomeni mevcuttur. Ve baktığında toprak kuyumcusunun kapısını çalıyorsun. Çaldığında diyor ki bana 1500 derece ısı vurursan sana demir 2000 derece ısı vurursan sana bakır veririm. Kainatta ki bu kadar muntazam sanat eserleri Varsa bu kadar muntazam sanat eserlerini şuurlu bir şekilde anlayan biri olmak zorundadır. İşte Deniz kardeşim biz buna peygamberlik makamı diyoruz. Nasıl oldu Bedir abi? Acayip oldu değil mi? Mehmet abi oldu mu? Yoksa bu sanat eserlerini Allah yaratacak, bir de onu rehber olarak sunum yapmayacak ve onların kıymetini anlamayacak birisine yollayacak. Olur mu baba oğlu? Olmaz. Range buradan jip alıp sokaktaki çocuğa Lollipop'la değişmeye benzer. Lollipop'la o jip bir değişirsen şeytan da imanını alır senin. Olmadı. Demek ki kainatta peygamberliğin olması bu güzellikler olduğundan dolayı hamdi zorunludur.